Bir seferden dönüşünde ağaçların mebzul bulunduğu bir yerde kılıcını bir ağaç dalına asıyor. O Allah Resulü'nü sırat buyuruyor. Zevret ismindeki kafir kılıcı oradan kaptığı gibi Allah Resulü'nün tepesine dikiliyor. Keş diyor ki Schopenhauer bu vakayı nakleder ve Resulullah'a karşı hayranlık duyardı. Bu ne müthiş cesaret. Bu ne yürektir diyor Schopenhauer. Hazreti Muhammed Resulullah Aleyhisselam adam başına dikildiği zaman Şimdi seni benim elimden kim alacak? Hiç düt etmeden, avası çıktığı kadar Allah Resulü bağırıyor. Allah! Allah! Allah! Eşe'nin zalim elinden zalim kılıcı kim alacak? Allah! Zalimleri kim tedip edecek? Allah! Gaddar'ları kim bize getirecek? Allah! Allah diyoruz bu ne cesaret, bu ne kutsiye! Karşısında galip görünen adam sarsılıyor, elinden kılıç düşüyor, Allah Resulü alıyor. Şimdi seni kim kurtaracak? Şurada yarı Resulallah diyor, iyi ve kötüden kötüsü sen olma diyor. Adamın lafına bakın, bir iyi bir de kötü var, bu iyi ve kötü taksiminde Kötülse ne olmaya diyor. O kötülük bana yaraşırdı. Kılıcı koyuyor, diz geliyor. Allah Resuluna. Müslüman olması bile teslim oluyor. Kavmine döndüğü zaman diyor ki: Ben insanlığın en hayırlısının yanından geliyorum. Gözü dönmüş Şafii bile. Onun yumuşatıcı ikliminde Rahmeten lil rahmet deryalarından gelen yağmurla